İlim, Rahmet Ve Aşk Medeniyeti Güzel İslam'ın Güzel Muhatapları Selamü Aleyküm ve Rahmetullah Ve Berekatü Evveli Rahmet Ortası Mağfiret Sonu Günahlardan Bağışlanma ile Rahmeti Rahman'a kavuşmak Olan Sevgililer Sevgilisinin Ona Ulaşıp Sonuna Kavuştuğu Halde Kendini Allah'a affet diremeyene vay haline buyurdu. Minbere çıkmıştı bir gün de çağırmıştı sahabesinin yanına. Birinci basamağa çıkmış amin demiş. İkinci basamağa çıkmış amin demiş. Üçüncü basamağa çıkmış amin denip aşağı indiğinde. kendisini sorduklarında hiç bu hal üzere sizi görmedik. Nedir acep bu haliniz diye sorduklarında o birinci basamaktaki amininin sebebini anlatırken, her kim o aya erişir de, Allah'ın lütfunu elde edemezse dedi Cebrail bana, Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sen de amin de dedi, amin dedim. İşte böyle bir ayın gölgesi üzerimize göçmüş, çöküvermişti. Aşka ulaşmak, rahmeti bulmak, lütfa kavuşabilmek isteyenlerin, Silkeleneceği, kendine geleceği, söz uygun olursa kendini bulacağı. On bir ay boyunca çeşitli sebeplerle bazen düşülen yanlışlıklardan yüz çevirip doğruya rahmete, aşka yönelebileceği, yönelmesi için gönderilmiş ay Ramazan diyorduk. Ve haydi Ramazan'a devam edelim. Sevgililer sevgilisi, ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip sonra bırakan bir yolcu gibiyim buyurmuş diye. İnsan bu kadar kısacık bir dünya hayatında sonsuz bir alem adına çalışmalar yapmakta. Bu kadar kısa bir zamanda, bu kadar kısa bir ömür içerisinde o sonsuz alem nasıl kazanılabilir sorusu için... Alemler Sultanı dik not düşmüştü hatırlar mısınız? Ölümden önce hayatınızın, hastalığınızdan önce sağlığınızın, meşguliyetinizden önce boş vaktinizin, ihtiyarlığınızdan önce gençliğinizin, fakirliğinizden önce zenginliğinizin kıymetini bilin, kendinize gelin. Nedenleri, niçinleri sorgulayın objektif olarak. Sorgulunabilecek, en ince, en büyük derinliğe kadar sorgulayın. Sebepleri vakıf olun ki, bu dünya hayatının imtihan olduğu sırrına erin ve böylece iyi çalışın derslerinize, ödevlerinizi zamanında yapın. Ki, imtihanla başarılı olan öğrenci gibi, siz de kazanasınız böylece, bilincine sahip olabilmek için. Yüceler Yücüsü, en büyük dost, en büyük sevgili, Allah Azze ve Celle de bu sözümüzü ayetlerinde bize şu şekilde ifade ediyor. Hala akıl etmeyecekler mi? Hala düşünmeyecekler mi? Hala okumayacaklar mı? Kur'an'ın hitaplarını bir bakar mısınız? Ramazandayız. Mukabeleler okunuyor. Camilerimizde, evlerimizde, belki işyerlerimizde. Bunları okurken kulağımız o ilahi kelamın ruhlara şifa veren sözcükleriyle rahatlarken asıl indiriliş sebebi olan anlamak ve hayata uygulamak açısından o okunanların manaları üzerinde düşünmek açısından bir bakmamız gereken şekilde baktığımız zaman bu ayetleri göreceğiz. لَاِلَّكُمْ <gülüyor> تَعْقِلُونَ Akıl etmeyecekler mi? Hala akıl etmeyecekler mi? Açıklıyor, açıklıyor, açıklıyor Allah. Ne büyük bir imtihan ve nasıl bir imtihan. İmtihanın sorularını da vermiş yaratan cevaplarını da. Bize kalan sadece oldu gibi kopyalayıp yerleştirmek. Ama ezberden yaparsak yanlış yapabiliriz. Araştırıp yaparsak, anlayıp uygularsak cevapları hata yapma ihtimalimiz sıfır olur. İşte Allah bu kadar açıklamasına rağmen... Ve açıkladıktan sonra Felevla tusaddekûn buyurmasına rağmen hala tasdik etmeyecek misiniz, hala kavrayamıyor musunuz, düşünüp öğüt almıyor musunuz, silkelenip kendinize gelmiyor musunuz sözlerine rağmen hayatımızın her karesinde, hayatımızın her alanında bize uyarılar da göndermesine rağmen Allah yine rahmetinin tecellisiyle kendimize toparlayabilmemiz, Kendimizi bir iç hesaba çekip düzelmek adına, toparlanmak adına kendimize gelmemiz için bir ay tahsis verdi bize. Kur'an-ı Kerim'de orucun farz kılındığını bildiren ayetin sonundaki ta ki korunasınız ifadesi orucun hikmetine, Ramazan'ın hikmetine dikkatimizi çekiyor dostlar. Allah Teala Celle Celaluhu her derde deva, her hastalığa bir ilaç verdiği gibi kötülüklere karşı da korunma vasıtaları vermişti. İşte orucun en önemli özelliği ve sebebi diyeceğimiz özelliği de bizi kötülüklerden koruması, bir aylık manevi bir eğitimi alması, bir müşahadeye alması. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu özelliğini hepimizin anlayacağı çok kolay, ve güzel bir benzetme ile şöyle buyurmuştur. Oruç bir kalkandır. O halde oruçlu olanınız kötü söz, çirkin söz, incitecek söz söylemesin. Hani birisi gelir de kendisiyle çekişip kavga etmek isteyen olursa iki defa ben oruçluyum, ben oruçluyum desin dostlar. Bilindiği gibi kalkan, savaşlarda kişiyi düşmanın kılıcından koruyan bir vasıta. Kalkan, sahibini düşmandan koruduğu gibi, oruç da aynı şekilde kişiyi kötülüklerden ve günah işlemekten korur. Oruçlu, kötülüğü başlatan kişi olmayacağı gibi, kendisine fena söz söyleyen ve kavga etmek isteyenlerin bu davranışlarına karşılıkta, ben oruçluyum diyerek nefsine hakim olacak ve kendisini kavganın içine çekmek isteyenlere böylece uymayacaktır. Böylece oruç bir kalkan gibi kişiyi kötülüklerden korumuş olacaktır. Oruç böylece kişiyi sadece kötülüklerden korumakla kalmayacak, böylece kötülükleri terk etmesinden sebep cehennemden koruyacaktır. Çünkü insanı cehenneme sürükleyen kötülüklerdir. Bunlardan uzaklaşan cehennemden uzaklaşmış demektir. Dostlar, her kötülüğün başı Allah'ı unutmak ve bunun neticesinde sorumluluk duygusunu kaybetmektir. Halbuki oruç bize daima yerin, göğün ve bu ikisi arasında bulunanların bilinenin mi bilinmeyenin, Görünenin ve görünmeyenin sahibi olan Allah Celle Celaluhu'nu hatırlatır. Böylece sorumluluk duygusu verir insana. Her an kendisini gören, her an kendisini işiten, her halini hatta kalbine gelmekte olanları bile bilen bir Rabbin gözetimi altında bulunduğunu bilen insan ve netice olarak ona döneceğini ve her halinin hesabını vereceğini bilen bir insan böylece sorumluluk duygusu kazanır. Bir ay boyunca devam eden bu manevi eğitim sonucu Allah Celle Celaluhu insanların kalplerine sevgisinin tohumlarını yerleştirir. Kalp bunun tesiriyle davranışlarını düzeltiverir. Artık yerine zalim olan kişi çıkar, alim olan insan gelir. Eşkıya çıkar büyüklerimizin ifadesiyle evliya olan kul kalır. Çünkü insan... Arındığımda, yanlışlardan soyutlandığımda, bütün kötülüklerden fırak ettiğinde, Allah'ım söz, söz Allah'ım, her şeyi terk ediyorum, sana yöneliyorum Allah'ım, sana dönüyorum Allah'ım. Senin çağrına uyuyorum Allah'ım. Hayya ilel felah diyen sözüne icabet ediyorum Allah'ım. Sen, sadece sen, sadece sen benden razı ol yeter. Sadece sen ol benim dostum ve kainat sana olan sevgime, sana olan aşkıma şahitlik etsin diye arınınca kul işte o zaman evliya veriyor. Hatırlar mıyız Yunus suresi 62, 63 ve 64. ayetleri sevgili dostlar? Estaizu <gülüyor> billah. Ala, in abliya Allah, la kafun عليهم, ve lahum yizzanun. Lhamu al-bishra fi al-hiyat al-dunya, ve الذين آمنوا وكانوا يتقون. Tabtilla بكلمات ne kadar doğru ve bizim ne kadar dostluğa çekiyor aslında? Allah ne kadar da kendine yakınlığa çekiyor bizi aslında? Ne kadar da bizi aşka çekiyor aslında? ''Açın gözlerinizi, ey kullarım! Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar dünyada da, ahirette de üzülmeyecekler. Masum olmayacaklar ve hiçbir korku duymayacaklardır. Dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler onlara.'' Peki kimdi bunlar? Nasıl Allah'ın dostluğu makamına derecesine ulaşmışlardı? Allah ile dostluk yakınlığına, halillik yakınlığına nasıl ulaşmışlardı? Onlar iman ettiler. Ama iman gibi bir iman ile iman ettiler. İman ettiğini söyleyip, salih amellerle imanını kuvvetlendirmeyerek, yanlış üzerine yanlış yapılan bir hayat, imanı tam olarak ifade etmez ki. Mümin, diğer Müslümanların, elinden ve dilinden emin olduğu kişidir sözüyle zıtlaşan bir insanın imanı tam manada bir iman olabilir mi? Her şeyin başlangıcı tövbe. Tövbeden sonra gerçek manada, hakiki manada sentezlenmiş, iyice araştırılmış ve ruhun en derinliğine, kalbin en derinliğine atılmış bir iman tohumu ve iman tohumunun yerleşmesinin en büyük alameti olan ihlasla, samimiyetle, aşkla yapılan salih amel ve salih amelin tezahürü, salih amelin belirtisi, salih amelin yapılan amelin Allah katındaki makbuliyetinin işareti olan ahlak. Bakın hepsi nasıl birbirine bağlı. İşte onlar iman ettiler gerçek bir iman ile ve sakındılar yanlışlardan. Bakınız ayette günüzleri oruç tutup geceleri namaz kıldılar demiyor. Ayette varını yoğunu Allah'a verdiler, işte fakir fukaraya dağıttılar demiyor. Ayette sakındılar diyor, terk ettiler diyor. Önemli olan asıl sevgi nedir biliyor musunuz dostlar? Mevlana'lar öyle diyor. Gerçek sevgi sevdiğine her gün hediyelerle yaklaşmak değil... Onun incineceğini zannettiğin şeyleri terk etmektir. Gerçek sevgi, sevdiğine her gün yaklaştıracağını ümit ettiğin hediyeler sunmak değil. Sevgi, onu incitecek şeyleri, aşk, aşık olduğun kişinin inciteceğini hissettiğin şeyleri terk etmektir. Bunlar iman ettiler. Kötülükleri terk ettiler. Bunlar Allah'ın dostu oldular. Diyeceksiniz ki, ayette buyuruyor ki Allah, müminler Allah'ın dostlarıdır buyuruyor. Ama şimdi burada ayrı bir kategori mi var ki? Hayır, hayır, hayır. Nisa suresinde, ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne iman ediniz buyurulmasındaki hikmet sizce ne olabilir ki? Gerçekten, bazı şeyleri yaşamak ile bilmek arasında çok farklar var. Hani ''İnnel yakın ve hakkal yakın'' derler buna. Bir şeyi bilmek başkadır, onu görmek başkadır, yaşamak bambaşkadır. İmanı bilmek, görmek, hayır yaşamak, yaşayabilmek. O yüzden bizi silkelemesi gereken şu bir aylık manevi eğitim olan Ramazan'a büyük bir alıcım girmemizi sağlayacak bir söz aslında. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam ile bizim anlayıp hayatımıza uyguladığımız İslam arasında o kadar çok farklar var ki diyordu. Gerçekten öyle mi acaba? Size hani sohbetlerimizde böyle bazen derim ki sevgili dostlar, sevgili kardeşler, değerli büyükler her gün haftada bir günümüzü en azından siyere ayıralım ailece. Oturalım eşimizle, çocuk çocuğumuzla, hatta o gün evimize gelen misafirlerimiz varsa, misafirlerimizi bile dersimize katılmaya mecbur bırakalım. Açarım siyeri okuduğum zaman, alemlerin sultanının hayatına baktığım zaman, bir de şu anda aynadaki kişiye baktığım zaman, öyle bir hal ile karşılaşırım ki, o yüzden Allah, sen en güzel örnek ve ahlak üzerisin, buyuruyor ya, bin azap suresinde, Allah'a huslat isteyenler, Dünya ve ahirette aşka ulaşmak isteyenler için en büyük örneksin, yegane öndersin. Kul in kuntum tuhibbun Allah, fettebi'uni yuhbibkum Allah. Sevgili peygamberim, söyle bana ulaşmak isteyenlere, söyle Allah'ı seviyor musunuz? Öyleyse bana uyunuz ki Allah sizi sevsin. Gerçekten her gün belki aynı sayfayı okuyoruz. Her hafta belki bitirdiğimiz siyerler hep aynı siyerler. Ama her baktığımızda siyer kitaplarına Kur'an'ın yaşanışını görüyorsunuz. Kur'an'ı sadece Türk cemaliyle anlamaya kalkmak en büyük yanlışlık olur dostlar. Kimse bana kızmasın. Hani Ayşe Validemiz'e gelmişler, Efendimiz'in dünyalarını değiştirmelerinden sonra, ey müminlerin annesi, ey sevgili anneciğimiz, lütfen... ''Peygamberimizin yaşamını, ahlakını bize lütfeder misiniz, anlatır mısınız?'' dediklerinde, ''Siz Kur'an okumayı biliyor musunuz?'' diye sorunca, ''Evet sevgili anneciğimiz, biliyoruz.'' İşte Resulullah o Kur'an'ın ayaklısıydı. Yani Kur'an'ı hayatının her karesine geçirendi. Kur'an vahiy kendisine inince sadece ezberleyip vahiy katiplerine yazdıran birisi değil, o ayeti kendi nefsinde, kendi canında ve hayatında uygulamadan insanlara sunmayandı. O yüzden Allah en güzel numine oydu diyordu. Necm suresinde her hal ve hareketi kontrolünde kontrolündedir buyurdu sevgililer sevgilisi. Ve biz sizi üzmek değil amacım ama biz gerçek manada peygamber Aleyhissalatu vesselamın duruşunu sergilebilseydik söyler misiniz? İnsanlar aşktan ne kadar kaçabilir? uzak durabilirler ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşunu sergilediğimiz zaman bırakın insanları tüm mahlukat aşkı hissedecek özlediği aşkı bulacak çünkü sevgili gelecek damarda kan kesilecek her şey gidecek geriye sevgili kalacak sevgiliyi bulan Allah yolunu görecek Allah yoluna eren ise yaratılarını severiz. Yaratan ne diyecek? Ve aşkı sergileyecek. Şu dünya aranasında Allah Resulünden daha büyük aşk destan yazan kim var söyler misiniz? Rabbini olan aşkı yaratılanlara ne kadar yansımış? Taifi hiç unutamam. Hiç ama hiç. Rabbisini o kadar çok seviyordu ki Rabbisini o kadar çok aşık idi ki Kendisini taşlayan, kendisini kovan, ağır hakaretler eden taif halkının azap edilmesi için melekler geldiğinde, Rabbisinin yanlışa düşmüş kulcuklarını görünce, Rabbisine olan aşktan yaratılana o kadar şefkati gerçekleştiriyordu ki, Allah'ım affet onları. Ne olur affet diyordu. Affet, o kulcuklarını affet. Onlar bilmiyorlar. Affet bilmiyorlar. Ne kadar büyük bir serzeniş. Ya Mekke'nin Rabbisine o kadar aşık ki, Aşkı o kadar hayatına geçirmiş ki, Eşkıya olanlar, Onun huzuruna gelip, Onun için diz çöküp, Anam babam, Canım sana feda olsun diyorlardı. Çünkü aşktan bir haber olan insanlar, Aşkı görüyorlardı. Çölde, Susuzluktan dudakları kurumuş bir insanın, Çöldeki soğuk soğuk ve berrak yer denizi görmesiyle ne kadar sevinip ne kadar suya kandığını ve kanacağını ve suya dalıp nasıl çıkmak istemeyeceğini hayal edebiliyorsak insanlar da öyleydi. O yüzden 23 senede peygamberlerin bazılarının yapamadıklarını yapıyordu. Ben keyifet ettiğinde Allah'ım sana sığınırım büyüklükten ki birlikten. Beni bir göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma diyordu. Ve kendisini döven söven öldürmeye kalkan, öz kızının ölmesine sebep olanlardan bile intikam almıyordu. İntikam şöyle dursun, onları affediyordu. Onların gönüllerini rahmet sözcükleriyle okşuyordu. İkrim'e bin Ebu Cehil'e bakalım mı? Haydi. Müzik Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e. Sevgililer sevgilisinin bu ümmetin firavunuydu dediği ve kendisine en büyük zulmeden ve düşmanlık eden kişi olmasına rağmen Allah gitme onun kalbi mühürlüdür deyinceye kadar yetmiş kere kapısını sırf Allah'a olan aşkından onun bir kocuğu daha gazaptan kurtulsun diye Ebu Cehil'in oğluydu. Öyle olunca nefsin bütün şeheve istekler Elinin altındaydı. Yanlışlar üzere kurulu bir hayat. İsyanlar üzere kurulu bir hayat. Hayat denilebilir mi gerçi buna? Hayat denilebilir mi? Ama bir aradıkları var. Kimseye soramadıkları. Bir aradıkları var. Kimseye anlatamadıkları. Kalplerinin derinliklerinde. Ruhlarının derinliklerinde. Kimseye açamadıkları Kimseye anlatamadıkları Yüzerlerinde Son model elbiseler Çevrelerinde Her türlü güzel insanlar Güzel derken sureta güzel Her türlü maddi imkana sahipler Ama Ama kalp Ruh aç Aşksız olmak ki Ölü olmayasın Aşkta Ölü ki diri kalasın diyen Mevlana'lar bunu açıklıyorlardı. Babası Resullah'a sırf inadından dolayı düşman olunca kendisi de peygamber efendimizin peygamber olduğunu bildiği halde iman edemiyordu. Babası kibrinden iman etmedi. O nasıl iman etsindi? O yüzden efendimizin hayatını kastetmek söz konusu olduğunda babasıyla beraber en önde gidendi. Medine Hicret Kretesi'nde Mekke'deki evini basanlar arasındaydı. Resulullah'ı öldürmek için bu kadar zulümler, bu kadar yanlışlar, bu kadar isyanlar affedilir mi dostlar? Bu kadar hata yapmış biri affedilebilir mi? Adam öldürme, zina etme, içki içme ve bununla beraber Allah'ın insanlığa gönderdiği son kurtarıcı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öldürmeye kastetmek. Bu kadar yanlış yapan kişi affedilir mi? Affedilir mi? Siz kendinizi koyun peygamber hesabının yerine. Siz ne yapardınız? Ben ne yapardım? Peygamber ne yaptı? Mekke'yi etti. Kalbinde bu sorular arayan gencin halini biliyordu ki Allah bildirdiği için. Muhakkak ki gaybı Allah'tan var kimse bilmez. Ama dilediğini bildirirdi. Bildirdiğinden Allah Resulü Mekke'yi ettiğinde ne yaptı biliyor musunuz dostlar? Genel af ilan etti ya yetmedi. İkrimemiz nerede? İkrimemiz nerede? Ya Resulallah Bu kadar mı aşk çağlayanılsın? Ya Resulallah Bu kadar mı aşk deryasısın? Ya Resulallah Bu kadar mı aç padişahılsın efendim? Çok ibretlidir dostlar Zamanımızın en çok ihtiyacı olduğu Şeyler Hep onda Tabiat eczanesi diyorlar ya Dünya ve ahiret eczanesi Rasulullahtır. Ona dertli gidenler devasını bulup da gelirler. Ona hasta gidenler şifasını bulup gelirler. Bu kadar mı aşk padişahıydın ya Resulallah? İkrimimiz nerede? Hayretler içerisindeyim. Okuyorum bu satırları siyer kitaplarında, hayret içerisinde kalıyorum. İkrime ise kaçıyor aslında. İkrime zannediyor ki aşk padişahını, Resulullah'ı kendisi gibi düşünüyor. İntikam alır, kısası kısas yapar. Onun öldürmüş olduğum arkadaşların intikamını alır. Onun evinden kovmamızın, dövmemizin, sövmemizin, suikast etmemizin hesaplarını sorar diye düşünüyor. Kalbi buna inanmıyor ama öyle düşünüyor. Evlerinden kovdukları Muhammed şimdi kral Muhammed olarak geliyordu ona göre. Halbuki hayır. Peygamber aleyhissalatü vesselam kul olarak çıktığı Mekke'den yine kul olarak geri geliyordu. Ama ikrime bunu anlayacak halde değildi. Onun bakış açısı hala maddiyat üzerine bir bakış açısıydı. Kaçı vermişti ama nereye kadar? Bedeni kaçıyordu. Sevgililer sevgilisinden bedeni uzaklaştıkça kalbi sevgililer sevgilisine koşuyordu. Bedeni kaçtıkça kalbi Allah Resulüne koşuyordu. Ne yapsın da şimdi ikrime? Ne yapsın da? Şimdi anlıyordu gerçekleri tam manasıyla. Tam manasıyla anlıyordu şimdi gerçekleri. Bu kadar hakikat ortadayken ben ben nasıl da ona iman etmedim. Nasıl bugüne kadar bekledim ve ona bu kadar hatalarla, suikastlarla yönelmeye düşündüm diye. Şimdi kendini iyi bitiriyordu. Vicdanın hesabı en ağır hesaptır dostlar. En ağır hesap vicdanın hesabıdır. Vicdanın hesap soruyordu. İkrim'e diyordu, İkrime. ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Ömrün hep o şeylerde geçti. ''Ne kazandın İkrim'e? Zevk kimi kazandın? O kazandığın zevkler bir dakikayı aşmadı İkrim'e. Kalbin hep açtı İkrim'e. Bir elin yağda bir elin baldaydı belki. Her türlü maddi ihtiyaçların karşılanıyordu belki ama İkrim'e ben her zaman sana, sana her zaman muhasebe yap diye hissettirmedim mi İkrim'e diyordu vicdanı. Vücudu kaçtıkça kaçıyordu Resulullah'tan ama ruhu koştukça koşuyordu ona.'' Nisa suresinde ve İsra suresinde ikra kitabek buyuracak Allah kıyamet gününde. Ki şey diyecek ki: eshab yeminse yani amel defterini sağdan almışsa, ise eşhabı şimal ise arkadan ya da soldan almışsa diyecek ki kitabını oku. Hey kulum kitabını oku. Sana hiçbir söz söylemeyeceğim. Kendi kitabını oku." Ne kadar büyük bir ibretli bir ayet biliyor musunuz? Allah kişi kitabı eline verilince Mahşer Günü Mahkemeyi Kübra'da adaletin tecelli ettiği Diyarda oku kitabını, yaptıklarını, dünya tarlasında ektiklerini bak bakalım diyecek ve sonra şöyle buyuracak. Sana hesap sorucu olarak nefsin yeter. Ne kadar büyük bir hesaplaşma. Kişi dünyada yaptıklarına bakacak, ömel defterinde her şeyi görecek ve netice olarak kendisini götürecek sonsuz aleme bakacak. Ya nara, ya nura, ya ebedi cennet, ya ebedi cehennem. En büyük hesap vicdani hesap, en büyük sorgulama da oydu. Ve İkrim'e hayretler içerisinde bir söz ile karşılaşacaktı. Yolda kendisini gören arkadaşı olduğunda. Nereye kaçıyorsun İkrim'e? Kaçıyorum. Neyden kaçtığımı ve nereye kaçtığımı bilmeden kaçıyorum. Ey İkrim'e, fefirru ilallah. Allah'a kaç İkrim'e, Allah'a kaç İkrim'e. Ben kaçtım ve kendimi buldum İkrim'e. ''Koşsana Resulullah'a, koşsana aşk elçisine, koşsana sevgilimize, ne duruyorsun?'' ''Bilmiyorum dostum, bilmiyorum.'' ''İçimdeki sualler, sorular, hepsinin cevabı belli de, yüzüm yok ki yanına gideyim.'' ''Kendisine o kadar yaptığım yanlışlardan, nefsime yaptığım o kadar yanlışlardan, Allah'a karşı yaptığım o kadar yanlışlardan sonra yüzüm yok ki, koş.'' Koş ikrime, o ayıpları açıklayıcı değil. Settar olan Allah'ın settar haccısidir. Vedud olan Allah'ın vedud olan peygamberidir. Ayıpları örtücü olan Allah'ın ayıpları örtücü peygamberidir. Aşk olan Allah'ın aşk olan peygamberidir. Koş, koş. Ölüm meleğiyle buluşman gerçekleşmeden bu fırsatı kaçırma. Koş ve sonra koşacaktı ikrime. Peygamber aleyhissalatü vesselam hanımıyla haber gönderecekti çünkü. İkrimimiz nerededir diye. Bu sadece ikrime için geçerli değil ama dostlar. İslam tarihine baktığınız zaman bunları özellikle göreceksiniz. İsterseniz hayatu sahabeye bakarsınız. Oradaki birçok zalime bu yaklaşımıyla alime getirmiş bir Resulullah Efendimiz var. Birçok eşkiyayı, bu hal ve hareketleriyle evliya makamına getirmiş bir peygamber var karşımızda sevgili dostlar alemler sultanının hayatını düşündükten sonra dedim ki yıllar öncesi kendi kendime yaptığım bir hesap geldi aklıma namaz kılıyordum ama bazen yanlış yapıyordum bu nasıl bir işti Allah namaz insanı kötülüklerden alıkoyar buyuruyordu Allah namaz insanı temizler diyordu ibadetler insanı temizler diyordu Peki ben nasıl hata yapabiliyordum? Sonra nefsim dedi ki, sende suç yoktur, suç namazadır dedi. Suç oruçdadır dedi. Sonra dedim ki, namaz bak senin yüzünden temizlenemiyormuşum dedim. Ama namaz, öyle bir cevap verdi ki ayetlerle bana. Ben dedi, Ebu Bekirleri temizledim, Ömerleri temizledim, Osmanları temizledim, Ali'leri temizledim, İmam-ı Azzamları, i̇mam Şafi'leri, Malikleri, Ahmetleri temizledim. Hepsini temizledim de dedi. Seni mi bir temizleyemedim dedi. Sen dedi. Sen suçu bana buluyorsun ama aynaya bakman lazım. 14 asırdır herkesi temizliyorum dedi. Evet dostlar. Suçu ibadete bulamıyorum. Bulamadım. Suç, yanlış, hata o ibadetin hakkını veremeyip hakkını veremediğinden boş kalan insandaydı. Gerçekten de zalimleri temizleyip alim yapan, eşkiyaları temizleyip arındırıp evliya yapan bu amel ve ibadetler bizi temizlemiyorsa, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın biraz önce sizlerle paylaşmış olduğumuz hayat ölçüsünü hayatımıza getirmiyorsa, o zaman bizde var bir şeyler. Lütfen sizi böyle belki biraz üzüyorum, belki biraz böyle incinmenize belki vesile oluyorum ama bunları konuşmalıyız kendimize gelmeliyiz. Bakınız efendimizi insanlar anlatamadığımız için hala bilmeyenler kendi iç alemlerini yansıtarak sevgilimize dil uzatıyorlar. Sizce bunların bu dil uzatmaları karşısında bizim yapmamız gereken yakmak yıkmak mı? Savaştayken bile yerdeki bir ot parçasının bile yakılmasına koparılmasına izin vermeyen Resulullah sizce yakıp yıkmamıza razı olur mu? O aşkı sergilememizi isterdi. O aşkı yaşamamızı isterdi o kul innaf salati ve nusuki ve mahiyyaya ve mematillahi rabbil alemin de ki benim namazım ibadetlerim hayatım ölümüm ancak ailenlerin rabbil içindir ayetini hayatına geçiren iman edip kötülükleri terk eden ve böylece gerçek manada bir muhacirin olan kişiler için o kadar sıkıntı çekti Mekke'li Medine arası 450 kilometreydi. Evet, 450 kilometre otobüsle 8 saat sürüyordu. Şu gördüğünüz otobüsle giderken bizim sıkıntı çektiğimiz bu yolda Allah Resulü çıplak ayaklarıyla yazın en yakıcı sıcağında bizler için yürüdü. Onun niçin bu kadar eziyet çektiğini düşünelim dedim. Evet, bir baba şefkatiyle hatta babadan da öte artık ne şefkati varsa o şefkatle insanlığa yönelen Resulullah aleyhissalatü vesselam Neden yöneliyordu ve nasıl yöneliyordu Çok araştırmamız lazım İşte bu Ramazan bunu araştırmanın, bulmanın ve kendimize gelmenin en mükemmel ayı Ramazan bizim hayatımızda çok çok etkisi olan bir şeydi Gençken çevremizdeki rüzgarların biraz bizi saladığı zamanlarda Yanlışlara düştüğüm zamanlarda Dönüş yaptığımız, gerçeği bulmak adına 360 derece her şeyi terk ettiğimiz ayıramazandı. Allah'a söz verme, Allah'ım bir daha yapmayacağım dediğim ayramazandı Belki çevrediklerin etkisiyle, belki kendi benliğimin cahilliğinden bilmiyorum hatalara düştüğümde baktığımda aynaya bu kadar mı nankörsün dediğimde kendi kendime sizleri tensih ederim. Sana bu gözleri, bu yüzü. Bu el ayak sağlık sıhhat ve afiyeti verene bu kadar mı nankörsün dedim kendi kendime. Bu ayı en güzel şekilde anlayarak geçirmemizi tavsiye ediyorum. Çünkü Rabbimiz her şeyi sunmuş bizlere. O yüzden diyorum inanın her şeyi o kadar açıklamış. Tüm nimetlerini bizim için o kadar sermiş ki. Bahçelerden geçerken seraların önünde rengaren çiçekleri gördüğümde Allah'ım bana çiçekler sunuyorsun diye. Ne kadar farklı bir alemlere giriyorum. Havadaki mavi bulutlar, önünüze çıkan yeşil ve rengarenk çiçekler, önünüzdeki ki masmavi, su, deniz, bunlar hep Allah'ın size olan sevgisinin işaretleridir. Sizi daha doğar doğmaz size bir anne baba vermesi, siz kendinizi bilince, kendinizi gelinceye kadar ücretsiz iki tane bakıcı size tahsis etmesi, ne kadar büyük nimetler içerisindeyiz. O yüzden Allah ikra diye başladı bu dine. İlim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'a o yüzden oku ile başladı. Ve Bismi Rabbik elleti Yaratan Rabbinizin adıyla şu kainat kitabını okuyun dedi. Kainat kitabını okuyun, kainat kitabını. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, geometri ya da astronomi yani bunlar hep Kur'an ilmimizi daha da iyi anlamamıza Allah'a olan daha da yakınlığımıza sebeptir. Baktığım zaman hep kainata bunları görüyorum. Bu bir aylık Manevi eğitimimizi en güzel şekilde geçirelim dostlar. Fırsatlar ayını tepmeyelim. Kim bilir bir dahaki fırsatlar ayına kim kalır, kim kalmaz. Kim bilir, kim belki kalacak, kim belki kalmayacak. O yüzden Ramazanı, bu fırsatlar ayını ve orucu sıradan bir ibadet gibi düşünmeyelim. Allah'ın her emrinde ve her ibadetinde, bize verdiği her emirde evet. ve yasakladığı her yasakta o kadar büyük incelikler var ki, çok iyi düşünelim, araştıralım. Allah günüzleri oruçla 11 ay boyunca uzak durmamız gereken şeylere bir ay alıştırıyor. Gecenin sahur vakti, teacut vaktidir, seher vaktidir. O vakitte kaldırarak bizi seherlere alıştırıyor. Çünkü seherler Allah ile buluşma vakitleridir, özellikle hani Allah der ya o saatlerde tecelli eder Celle Celalhu. Ben de rahmetim isteyen, nutfum isteyen yok mu vereyim, ihsan edeyim dediği saatlerdir sahur vakti. O vakitler alıştırıyor bir ay boyunca. Böylece sabah namazının vaktinde kalmış oluyorsunuz. Bakın Allah ne güzel hayal diyor. Günlüzleri oruç ile geceleri teravih namazını kılan bütün geceyi ibadete getirmiş gibidir diyor. Allah'ım ne kadar da güzel kendini yaklaştırıyorsun. Ne kadar da güzel kendini yaklaştırıyorsun. Çocuğunu çok seven anne baba. Hiç yanından sevgisinden ayırmak istemez ya. Allah da bizi rahmetinden, cennetinden ayırmamak pahasına ne varsa sunuyor önümüze. Ama la ikraha fid din dinle zorlamak yok. Allah açıklıyor, peygamberleriyle açıklattırıyor, bizlere sunuyor. Kulum, tercih senin buyuruyor. Bize tercihimizi Allah'tan yana kullanalım. Mücadele süresinde buyurulduğu gibi, tercihimiz Allah diyelim. Seni seviyoruz Allah'ım, sana aşığız Allah'ım. Söz, söz, söz. Günahları yakıp erittiği için adına Ramazan koyduğun bu ayda, benim önüme sunmuş olduğun sözleşmeyi imzalıyorum. Söz. Sana yöneliyorum. Sana yöneliyorum. Seni seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım Allah'ım. Ve senden sevgilimin, dostumun, arkadaşım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın istemiş olduğu tüm iyilikleri dünya ve ahirette istiyor. Sana sığmış olduğu tüm kötülük ve şerlerden de bu ay hürmetine, bu aydaki bin geceden daha hayırlı gece hürmetine, bu ayda bizlere sunmuş olduğun son uyarı Kur'an hürmetine, o Kur'an'ın içindeki bütün emir ve nehirleri hayatına bir zat geçirerek en güzel numune ve örnek olarak sunduğun Habibin sevgilimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam hürmetine, bütün ümmeti koru ya Rabbi. Afganistan, Irak, Filistin, Çiçenistan, dünyanın her yerinde... Meta Nasulullah deyip, Allah'ın yardımı ne zaman deyip... Yüreğinden gelen serzeniş ile sana seslenen ümmete yardım et ya Rabbi. Bize kendimize gelme adına kapılar aç ey fettah olan Allah'ım. Ey fettah olup kapılar açan Allah'ım. Bu ümmete rahmetini lütfettiğin gibi... O yaşamayı da lütfet. Üzerimizdeki nimetini tamamla ya Rabbi. Bizlere, hayır kapılarını aç, sırat-ı müstakim eyle et. Bizi mağdub ve gayril ahalisinden uzak eyle, yanlışlardan uzak eyle. Bizi, biz gibi düşünmemiz gerektiği şekilde düşünmemizin lütfeyle. Sana layık ol, sevgilimize layık ümmet olmak adına bizlere merhamet eyle. Amin.